Bildiğimiz ekonominin sonu. Fikret Adaman ve Bengel Politi ile Büyümenin Ekonomi Politi üzerine konuşmalar. Merhaba Fikret. Hoş Günaydın. Merhaba, hoş geldiniz. Günaydın, Günaydın. ...bugün ne yapıyoruz? Bugün ne yapıyoruz? Bugün Serg Latuş'un 2011 yılında yazmış olduğu kitabın Türkçe çevirisi çıktı. Kanaatkar bolluk toplumuna doğru küçülme üzerine yanlış yorumlar ve tartışmalar iletişimden... ...Tahir Karakaş çevirisiyle daha yeni çıktı diyebiliriz matbaadan. Onun üzerinden büyümeme, küçülme... ...tartışmalarına tekrar bir geri dönüyoruz. Evet, çok... ...biraz programı da sarkıttık... ...kusura bakma... Yani, ...dar zamanda kısa paslaşmalar. ...bir sonraki programda da... ...yeni çıkmış bir başka kitabı... ...yaban yaşamı da tartışacağız. Tamam. E, dinleyiciler... E, ...hem... ...büyümeme, küçülme kavramlarına... E, ...daha önce de... ...ekspazi oldular. Aynı zamanda Serge Latouche... E, çoğunun, ...çoğumuzun bildiği bir isim. E, ama yine bir ufak hatırlatma yapmakta yarar var. E, Latouche 1940'ta doğuyor. Fransız. E, iki doktorası var. E, hem kalkınma üzerine... ...iktisat doktorası var. Daha sonra da... ...felsefe doktorası yapıyor. E, temelde kalkınma ...alanı üzerine çalışıyor ama daha sonraki ...yıllarda iktisat felsefesi ...üzerine de çalışmaları var. E, Afrika'da epey araştırma ...yapmış durumda. Daha sonra e, ...Fransa'ya dönüyor ve 2002 yılında e, ...Paris Hüt Üniversitesi'nden ...emekli oluyor. E, bahsettiğim gibi hem bu Büyümemek kavramı... ...dekroesans kavramı üzerine... E, ...çok önemli çalışmaları var... ...ve bu kavramın ana taşlarından... ...birini oluşturuyor... ...hem de aynı zamanda iktisadi aklın eleştirisi... ...üzerine... E, e, ...çok önemli... E, ...çok değerli... E, ...katkıları var... E, ...bu büyümeme meselesi... ...aslında... E, ...iki damardan besleniyor... ...bunların bir tanesi... ...ve belki de sayıca daha fazla olanı... ...daha pragmatik bir kaygudan ...yola çıkmakta. Dünyanın sonu geliyor. Bugün açısından baktığımızda... ...ekolojik ayak izi... ...bir buçuktan fazla... ...dünyanın varlığını gerektiriyor biliyorsunuz. Evet. Bu böyle gitmez. Ülkeler zenginleştikçe... ...gayrı safi milli ...arttıkça, nüfus arttıkça... Dünyanın kendi kendini e, yenileme kapasitesi düşüyor, daha fazla doğal kaynak kullanıyoruz, e, daha fazla kirletiyoruz. E, sonunda bu dünyanın sonunu getirecek ne yapmamız lazım? E, tabii ki daha yeşil, temiz üretim ve tüketim süreçlerine girmemiz lazım ama bunlar yeterli değil. Dolayısıyla küçülmemiz lazım. Bu belki biraz daha e, pragmatik bir kaygı diyebilirim. Ve bu e, kaygı üzerinden yapılmış çok çalışma var. E, hatta belki bunların... E, ...ilk başlangıç noktasını Malthus'a kadar götürebiliriz ama... E, ...yani asıl bu konudaki önemli referans biliyorsunuz... ...Roma Kulübü'nün 72 yılındaki çalışması. Evet, büyümenin sınırları. Sınırları. E, Latuş ve Latuş'un bir anlamda beraber çalıştığı ekip ki çoğu Fransa'da e, e, ikamet etmekte. Aralarında Ahmet İnsel de var. E, bu vesileyle kendisine de buradan bir selam gönderelim. Evet günaydın diyelim Ahmet. Söyle, günaydın Ahmet. Tuş çıkıyor. Evet. E, ...haberin olsun seni. Tamam. <gülüyor> bir sürü program yapıyorsunuz. Al evet. sana kitap diye. E, bu ekip e, daha e, felsefi boyuttan olaya giriyor. ...biraz daha... E, ...büyümenin... E, ...bizatihi kendisini... ...sorguluyor, bunu problematize ediyor. Yani büyüyoruz da ne oluyor? Amaç nedir? Hayattan beklentimiz nedir? E, tüketiyoruz, tüketiyoruz da nereye kadar? E, kalkınmayı reddetmeli mi diye... ...86 yılında... ...çok ses getiren bir çalışması var. Ve... E, 89 yılında da dünyanın batılılaşması isimli bir çalışması var ki... ...bu daha sonra ayrıntıdan e, e, Temel Kesoğlu e, çevirisiyle çıktı. E, yani bu çalışmalarda hem bu büyüme meselesini daha e, felsefi açıdan kritik ediyor... Hem de bununla tabii çok ilintili olarak... E, ...batıllaşma dediğimiz kavram nedir... ...ne getirir, ne götürür... E, ...bunu masaya yatırıyor. Şimdi bu iki damar birbirinden tabii ki kopuk değil. Yani bu iki evet. damar arasında çok ciddi köprüler var ama... Yani, e, çok ta, e, hani ...çok da... ...kabaca bak çok olursak... E, bu ...büyümeme tartışmasının arkasında... E, bu iki, ...iki temel yaklaşım var. Evet... 2011 yılında yazmış olduğu çalışma, e, büyük ölçüde büyümeme tartışmalarına yönelik getirilmiş olan eleştirilere cevap vermek üzerine kaleme alınmış. E, bahsettim, e, Tahir Karakaş e, çevirisiyle yayınlanmış durumda iletişimden ve e, çevirmen arkadaşın... E, bir ...15 sayfalıkta ön sözü var. <Gülüyor> hem Latuş'u... ...bize tanıtan hem de bir parça... ...büyümeme kavramını... Um, um, ...bir şekilde... Um, ...okuyucuya sunan. Ben Ve de, bu arada da... ...ufakçık bir şey daha ekleyeyim. E, kavram üzerinde bir... E, ...tartışması var. Burada... E, ...çevirmen küçülme... ...küçülmek kavramını kullanıyor. E, malum... ...kruasans büyümek... ...de sons, büyümemek... ...ya da İngilizce growth, degrowth... ...hani bunu nasıl Türkçe'ye çeviririz... ...bu zaten uzun zamandır süren bir tartışma... Ee, ...biz biraz daha... ...büyümeme kavramını tercih ediyoruz... Ama ...programımızın çevirme... dağıtı evet. öyle... Evet. Evet. ...ben de bir, bir şey... ...ilave etmek istiyorum izninle... ...yani... E... Geçen yılın sonunda çıkmış bu ilk argümana ilişkin olarak 21 Aralık'ta Guardian'da çıkmış çok ayrıntılı bir araştırma vardı. Queensland Üniversitesi'nin Avustralya'dan yani 1992'den bu yana ki çok yakın geçmişte. Çok yakın evet. E, ...yaban hayatının, ormanların falan... ...yüzde 10'unun gitmiş olduğu evet. gibi... ...yani insanın aklını durduracak bir hızla... ...yok oluşa doğru gittiğimizi... ...ve bu e, aslında yaban hayatını koruma... ...derneği başkanı... ...ya da işte onun profesör... ...başında bulunan evet... ...James Watson'ın söylediğine göre... ...bu araştırmanın başında... ...bu oranla devam edersek... E, ...50 yıl içinde diyor... ...tümünü yaban hayatın kaybetmek diyor. Yaban hayatın tümünü kaybetmek demek... yeryüzündeki bütün canlılığın... ...bitmesi anlamına geliyor. Değil sürdürülememesi tabii. Yani o da önemli bir şey. Aynen. Ve bu işte ekoloji tartışmalarında... ...biraz da tabii haklı olarak... ...vurgu hep iklim değişikliğine yapılmakta. İşte sıcaklık artacak sular yükselecek... ...fırtınalar gelecek. Ama paralel olarak... Bir kısmı da tabii iklim değişikliğinden kaynaklanan e, yaban hayatındaki çok ciddi e, yok olmalarla karşı karşıyayız. Ve bunlar malum geri dönüşü olmayan yok olmalar. Evet, yani evet. yok oluyor deyince hani bir gün işler düzelirse geri gelecek diye bir şey yok. Yok olmak, yok olmak. E, dolayısıyla burada e, ekolojik problemden bahsederken e, belki son yıllarda iklim... Ee, değişikliği üzerine olan tartışmaların daha ön plana geçmesinden dolayı diğer boyut biraz geride kalmış durumda. Hatırlatmış olduğun e, çok iyi. Çok olduğun... doğru evet. Yani... yani arkasından da şey geliyor çünkü. Yani yalnız bu değil. E, okyanusların plastiğe boğulup okyanuslardaki bütün Aynen. hayatın gitmesi ve Aynen. toprağın verimliliğinin yani aç kalacağız bir evet. de. Yani iklimden belki de daha da ön plana çıkan iki şey. Okyanusların suların gitmesi veya bana hayatın yok olmaz. Aynen. Şimdi dolayısıyla burada e, Sergilatuş e, vurguyu e, kanatkarlık ya da yeterlilik üzerine yapmakta yani işte yetsin bu sana daha fazlasına evet. gerek yok üzerinden giden bir tercihleri e, <gülüyor> var. Tabi. E, bunu tartışırken dayanışmanın önemini e, vurgulamakta, yaratılan toplumsal e, artığın ne şekilde, nerelere kullanılacağına dair tartışmalar e, sürdürmekte. E, kitap e, kısa bir e, dünya üzerine ufuk turuyla başlıyor diyeyim. E, ...ne oluyor, ne bitiyor son yıllarda... E, ...bunun bir e, tartışmasını yapmakta. Özellikle finans sektörünün... E, ...dolu dizgin gidişinin... E, ...etkilerini değerlendirmekte. Yani büyüme meselesi, büyüme e, endeksli... E, ...dünyaya bakışın ne anlama geldiği... E, ...oldukça ayrıntılı bir şekilde tartışılmış durumda. Fakat bence yani bunlar... Yani, Latuş'u bilen, e, büyümeme, küçülme e, tartışmalarının içinde olan arkadaşlar açısından çok yeni bir şeyler söylemiyor. Fakat kitabın asıl e, bence e, değeri takip eden ve belki de kitabın en önemli bölümü olarak benim gördüğüm e, yanlış yorumlar başlığında. Yani küçüleceğiz ya iyi tamam bu işsizlik demek. Ya da küçüleceğiz hmm. ama bu demokrasiyle ne kadar uyumlu. Herhalde uyumlu değil. Ee, küçülme ne demek? Küçülme işte şeye, muma geri dönüş. Ee, yani bu tür küçülmenin, büyümemenin bir anlamda daha skeptik bakan ekipler, taraflar, görüşlerin getirmiş olduğu eleştirileri alıp tek tek... ...masanın üzerine yatırıyor ve bunun cevaplarını veriyor. Evet, çok önemli çünkü korkutma... ...ve yıldırma... ...şeyine de girer bir kısmı onun. Evet. Medeniyetin... ...geriye mi, taş devrine mi? Taş gitmiyor? devrine mi gidiyoruz? Daha sonra da yine Latuş'un... ...içinde uzun yıllar... E, bulunduğu Tartışma... ...tekrar canlanıyor. Küçülme... Kapitalizm ile ne kadar mümkündür? Ee, küçülme e, işte sağcı mıdır, solcu mudur? Daha politik anlamdaki e, ya da politik platformdaki tartışmaları e, tekrar e, soruyor ve bunların cevabını veriyor. E, yani unutmayalım Latouche. E, yani productivist diyebileceğim, yani üretim obsesyonu olan... Her türlü yaklaşıma son derece eleştirel durmakta. Dolayısıyla bu yaklaşım daha eşitlikçi, daha adaletçi, daha dolayısıyla soldamardan gelen birilerinin de savunduğu görüşse o da Latush'un e, eleştirilerinden e, muaf olmuyor. Dolayısıyla burada e, Latush'un vurguladığı noktanın yani son kertede işte gayri safi yurt içi haslayı maksimize etmeye çalışan her türlü yaklaşıma karşı e, olduğunu bir kez daha e, hatırlatmakta yarar var ve e, kitapta zaten bu noktayı oldukça ayrıntılı bir şekilde tartışıyor. Ama biraz önce dediğim gibi e, kitabın e, önemli olan noktası e, ha tamam yani biz taş devrine geri dönüyoruz e, perspektifini kritik etmek. ...ve bunun cevaplarını... ...vermek. Burada yaptığı vurgu... ...iyi yaşam üzerine. Doğa ile saygılı yaşam üzerine. Yani bu yerlilerin... ...Latin Amerika'daki yerlilerin... ...kavramı değil mi? Bien vivir. Evet, bu en vivir. Evet. Ee, dolayısıyla bu açılan... E, ...bence çok önemli bir... E, ...çalışma ve... ...Türkiye'de... E, ...bu büyümeme... E, tartışmasının e, e, daha da dalanıp budaklanmasına bence katkı sunacak olan bir tartışma e, do dolayısıyla bu biraz masanın üzerinde olacak bir kitap evet, evet. E, buna tekrar tekrar geri dönmemiz e, gerekmekte Şimdi biraz da bir şeye e, de... E, ...gitmek lazım. E, en başta söylediğim hususa... ...tekrar geri dönmek istiyorum. E, bu işi yaparken Latuş... E, ...son derecede güzel bir şekilde... ...iktisadi aklın eleştirisini de yapıyor. Hı hı. Ki buradan... E, ...anladığımız... ...işte son kertede insanlar... E, işte ...kendi faydalarını... ...maksimize etmeye çalışan... ...kendi zenginliklerini... E, ...en çoklamaya çalışan... E, bireylerdir e, işte firmalar maksimizerler insanlar tüketiciler olarak e, aldıkları hazzı e, en çoğaltmaya çalışırlar. Dolayısıyla burada çok e, açık bir e, faydacı utilitaryen e, e, varsayım var. Yani bu varsayımın e, kriti üzerinden bakmakta büyümemeye. Yani şeyi tekrar hatırlatalım. E, ilk damar... ...dünya bitiyor. Dolayısıyla arkadaşlar yapacak tek şey frene basmak diyen yaklaşımın yanında. Bu yaklaşım yani insan olarak biz neyiz, kimiz, zenginliğimiz ne ve biz nereye doğru gidiyoruz? Değerler üzerinden. Değerler üzerinden. E, tartışmayı e, dediğim gibi sürdürmekte. Evet, bu programda da epey konuştuğumuz bu Greg Hardy'nin işte aynen. yarattığı Mera trajedisi mi? Otlak trajedisi evet. diye adlandırılan evet. ve tamamıyla çürütülmüş olan. Evet bu... aynen. aynen. Ee, Andrei Gors hem farklı programlarda sık sık referans verilen hem bizim de referans verdiğimiz e, felsefeci e, Karl Polanyi. E, ...Latuş'un çok değer verdiği ve çok esinlendiği e, düşünürler, e, yazarlar. Dolayısıyla biraz hani nereden esinlenmiş Hı -hı. diye düşünecek olursak. E, önemli olan bir nokta, hep vurguluyoruz ama bir kez daha söylemekte yarar var. E, burada paradigmatik bir kritik var. Yani biz... E, Genelde sağ-sol eksenini işte ne kadar adaletli, ne kadar gelir e, bölüşümü düzgün, e, servet bölüşümü düzgün. Bunun üzerinden bunların önemli olduğunu kesinlikle söylemiyoruz. Bunlar çok önemli tabii. E, işte ülkelerin ya da ülkelerde ya da dünyada en zengin yüzde bir, en zengin yüzde beş servetin ne kadarına... ...sahip, ne kadarını kontrol ediyor... ...şüphesiz çok önemli... ...yani ekonomik, politik anlamda... ...gücün kimde, kimlerde olduğu... ...ya da ne kadar azınlıkta olduğu... ...çok önemli bir tartışma... ...ama buradan yola çıkıp... ...biz geliri... ...ya da serveti daha... ...adaletli bir şekilde dağıtacağız... ...noktasında... ...kalmamamız lazım... ...bu servetin ve gelirin... ...büyümesinin... Yani buradaki bu iktisadi aklın ve e, büyümeye obsesif bir şekilde bakan e, yaklaşımın da bir anlamda masaya yatırılabiliyor olması lazım. Evet onun ötesine de geçip ötesine yeni bir hikaye... Yeni bir e, hikaye, e, yeni bir... Yeni e, Thomas Kuhn'un ifadesi, yeni bir yeni paradigma, paradigma. oluşturmamız lazım. Dolayısıyla bizim burada işte alternatif iktisat ve... Ee, ...alternatif e, iktisadi yaşamları tartışırken de... ...sürekli bazen daha açık bir şekilde... ...bazen de biraz daha e, kapalı bir şekilde vurgulamaya çalıştığımız nokta bu. Yani bu iktisadi akıl... E, ...ki son kertte de... ...biraz önce de söyledim... Bentham'ın faydacı e, felsefesine dayanmakta. E, bu, bu hem ne kadar e, istediğimiz bir şey... Hem de bu e, felsefi yaklaşım, bu görüş şu anki e, etrafımızdaki hayatı açıklamakta ne kadar bize imkan sunuyor? Yani hakikaten insanlar, senin de biraz önce söylediğin gibi e, meralarda, e, müştereklerde... ...insanlar pekala bir araya gelip daha komünitaryen çözümler bulabiliyorlar. E, hiç de kendi hiç böyle, böyle söylendiği gibi... Söylendiği gibi Benden Onları sonra bir, çok, yok bir çok abi. evet örnek var. Dolayısıyla burada e, hani bu alternatif yapıların e, araştırılması, vurgulanması ve geliştirilmesi konusunda Sergilatın e, fikirleri çok çok önemli. E, keşke diğer e, önemli kitapları da Türkçe'ye kazandırılabilse, e, dediğim gibi e, önemli bir aks ve bu aksın. ...Türkiye'deki okuyucuyla tanıştırılmasında çok büyük yarar var. Bu açıdan iletişimin bu katkısını saygıyla selamlıyoruz buradan. Evet, belki bunu da ilginç bir şekilde bir başka şeye, bir, bir sonraki konuğumuza da bağlay <gülüyor> bağlayabiliriz. Yani... George Monbiot'un işte bu yok olmakta olan ve medeniyetin de bildiğimiz demokrasinin de her şeyin de sonunu getirmesi beklenen bu yıkıma karşı geliştirdiği şey kitaplar var, hı hı. E, yazıları. Bir tanesi yaban yaşam işte biraz sonra kara'yı, denizi ve insan yaşamını yeniden yaban yabanlaştırmak üzerine veresi yayınlarının. ...çıkardığı bir e, kitap var... ...ve bir de yeni daha henüz çevrilmekte olan... ...çok ben önemsediğim bir kitabı var... ...Mombio'nun... ...yani yıkımda, enkazın Yıkım, içinden... Enkazın... içinden... ...yeni bir e, yani şey krizinde... ...krizler çağında... ...yeni bir politikanın... esaslarını açıkladığı bir kitap var... ...o da çevrilmekteymiş... ...yani artık bunları Latuş'u, Mombio'yu falan... ...konuşmanın zamanı çoktan geldi... ...çoktan yani. geldi evet... ...dolayısıyla biz de... E, tekrar geri dönüyor olacağız e, Latuşa. Bu konuları evet. Ben evet. de bir memnuniyetimi dile getirmek istiyorum. Ne kadar böyle ortalık karanlık olsa da çeviri açısından e, Türkiye'de oldukça güzel günlerden geçtiğimiz söylenebilir belki de. Güzel kitaplar evet, çeviriliyor. E, kitapla evet. yayıncılığı açısından evet. evet. Yayıncılık açısından evet. Bugün Bengi yoktu. Evet Bengi yoktu. Ona da selam Olsun. iletelim buradan. Selam iletelim. Peki çok teşekkür ederiz. iyi günler. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.